Hak karşısındaki konumu ve duruşuyla insan. İnsanoğlunun yaratılışı, varlığa farklı ve derin bir ses katmıştır. O, yaratılış ağacını tamamlama vaadiyle gelmiştir dünyaya. Ruh ve cismin birleşik noktasına otağını kuran, mihnet yurdunun bu çileli yolcusu, her biri varlığının ayrı bir derinliği sayılan bu iki cevheri, dengeli tutmada oldukça zorlanmış ve bir sancak gibi dalgalandığı aynı anda, devrilme telaşları yaşamıştı, yaşıyor. Sonra da özel bir inayetle doğrulup gaye-i fıtratı, netice-i hilkati diyebileceğimiz hedefine yürümüştü. Onun hayatı, adeta bir dantela gibi hep sevinç ve keder atkıları üzerinde örgüleniyordu. Dünyaları ukbaları peyleyecek cevher onun ruhundaydı. Ama ebedi hasm şeytan da her zaman ense kökünde onu çarpmak için fırsat kolluyordu. Bu itibarla da o ebediyetleri peylemeye çalışırken, eylenme tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyordu. Öyle ki, bir yandan sarraflık yapıp herkesin eteklerini mücevherlerle dolduruyor, diğer yandan da sürekli başının üstünde o uğru ve şakinin gölgesini hissediyordu. Onun varoluş takdiri herkese ve her şeye bişaretti. Ama hususi donanım ve konumu da beraberinde bir hayli sorumluluğu gerektiriyordu. O mutlaka farklı yaratıldığını doğru okuyup donanım ve konumuna göre bir tavır almalı ve mahiyetiyle mütenasip bir duruşa geçmeliydi. Aksine irtifa kaybından ötürü cezalandırılması söz konusuydu onu özel bir takdirle planlayan, maddi manevi duygularla donatıp bir hilkat harikası haline getiren zat, ondan şeklinin, şemailinin, edasının, endamının takdir ve şükrünü istiyordu. Evet, insanoğlu iç ve dış donanımı, kaynağı hak inayeti, güzellerden güzel sureti, vicdani genişliği, mahiyet zenginliğiyle bir kıvam örneği ve ahsen-i takvim abidesidir. O her yanıyla bir hilkat mucizesi, her uzvunda tam bir tenasüp nümayan, zahir ve batın ahengiyle de baş döndüren bir mükemmelliyet içindedir. Onun iç ve dış duyu organlarının bu mükemmel yapının hendesesine göre planlandığı apaçık. Dünya ukba derinlikleriyle, şart-ı adi planında, her iki alemi de mamur kılabilecek bir keyfiyeti haiz. Mahiyet ve donanımı, herhangi bir fani güç ve takate verilemeyecek kadar harika, olabildiğine değerli, ve o aşkın kudretin en bariz remzi. Eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı, kafası dimağı, eti kemiği, damar sistemi, mafsalları, sinir ağları, ruhu kalbi, hissi zihni, şuuru aklı, mantığı muhakemesi, Ümitleri ve emelleriyle o, müteal kudretin en güzide eseri, kainatların bir misali musaggarı, mülkün melekutun özü usaresi, sınırlılığı içinde kevn mekanlar kadar batınî vüsati, zahiren dar bir çerçeveye sıkıştırılmış, küçük görünümlü olmasına rağmen, Zenginlerden zengin muhtevası ve canlılar alemi şiirinin bir berçestesi diğer bir mana itibarıyla kafiyesi mükemmellerden mükemmel öyle bir tanzim içindedir ki onda ne göze ilişen münasebetsiz bir çizgi ne de zevki selimi rahatsız edecek bir aykırılık söz konusudur. Aksine o, hacmi, şekli, heykeli ve hendesesi bakımından olabildiğine ölçülü, düzgün ve pürüzsüz, hareketleri, tavırları, oturup kalkışı, konuşması, mimikleri, yiyip içmesi, sesi, sözü, yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, ...ve değişik pozisyonlardaki duruşuyla, harikulade, Allah vergisi denmeye seza ve eskilerin ifadesiyle, bir nüsha-i kübradır. Öyle ki, kör olmayan her göz, sönmemiş her hissiyat ve fikredebilen her akıl, ondaki bu iç içe güzellik ve endam karşısında kendisini hayretten alamaz ve Yaratanın ondaki namütenahi rahmani tecellileriyle olduğu yerde kala kalır. Bütün bunların ötesinde Allah'ın insanı hilafet payesiyle şereflendirmesi onun için mansıplar üstü bir mansıptır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah'ın halifesi olarak zikreder. Buna göre yerlerde göklerde ne varsa her her şey bir manada onun için var edilmiştir. Musahardır varlık ve bütün eşya onun emrine. Evet, mikro varlıklar o mini dünyalarıyla, makro alemler o baş döndüren mehabetleriyle, bir zaviyeden insanoğlu için var edilmiş ve onun maslahatlarına muvafık yaratılmışlardır denebilir. Böyle bir teshir ve emre amade kılma ne insanın yapabileceği türden bir iştir ne de şuursuz eşya ve kör tabiata havale edilebilecek gibidir. Bu geniş alanlı ve olabildiğine kapsamlı musahhariyet, sonra hilafet unvanıyla umum varlığa müdahale hakkı ancak ve ancak Allah'ın lütfu ve yaratmasıyla olabilir. Ayrıca hangi manada olursa olsun, eğer gökler, yerler, dağlar, dereler, ırmaklar, denizler ve onlarda yüzen gemiler, mikro dünyalar, makro alemler, insana musahar kılınmış ve onun okuyup değerlendirmesine, değerlendirip yorumlamasına sunulmuşsa ki öyle olduğunda şüphe yok, bu da insanın her şeyden daha değerli ve nezd-i uluhiyette özel bir kıymeti haiz bulunduğunu. Hatta Allah'ın hususi bir kısım mükerrem ibadı müstesna insan olduğunun her şeyden daha üstün olduğunu gösterir. Bu itibarla da ona ait hiçbir şey dünyevi hiçbir değer karşısında feda edilemez. Zira o bedeli bulunmama imtiyazıyla dünyaya gönderilmiş farklı bir varlıktır. Elbette ki insan bu aşkın mazhariyetleri o küçük cirmi o ehemmiyetsiz maddesi ve cismaniyetiyle ihraz etmemiştir. edemezdi. Zira o beden ve cismaniyeti itibariyle bütün varlık karşısında bir zerre bile değildir. Ne var ki Ahsen-i takvim sultanı bu hususi yaratığın özü, mahiyeti, iç donanımı ve bilhassa o nefai ilahi olan ruhuyla bütün kainatlar karşısında bir faikiyeti söz konusudur. Ve bu yanı itibarıyla da onun mahiyeti meleklerden de ulvidir. Avalim onda pinhandır. Cihanlar onda matvidir. Zaten o, varlığa müdahale etme, bazı şeylerin şeklini, mahiyetini değiştirme, eli ulaştığı ölçüde çevresini bedi zevklerinin rengine, desenine göre boyama selahiyetiyle bu dünyaya gönderilmiş bir halife ve hususi bir misafirdir. Aksine bir kısım maddeciler gibi onu yiyen içen, cismani zevklerini takip eden, sonra da yan gelip yatan bir varlık olarak düşünür ve öyle de görürseniz ona hakaret etmiş ve onu küçük düşürmüş olursunuz. İnsan horlanacak ve küçük görülecek önemsiz bir varlık değildir. O, kudreti sonsuzun, Varlığına cami bir ayna olarak yarattığı harika bir cevherdir. Evet. Alemi mülk ve melekûtun sahibi kendini bir kere de istinası müsellem onunla ifade etmek istemiş. O'nu zatına mücellâ bir mir'at edinmiş ve kalbini esrar-ı sübhaniyesine bir mahzen, lisanını da ikına bir tercüman kılmıştır. O istediği için böyle olmuştur. İstemeseydi ne insan ne de bir başka nesne var olamazdı. Ve o kayyumiyetiyle burada durdurmasaydı hiçbir şey duramaz, hiçbir varlıkta olduğu gibi kalamazdı. İnsanoğlu, Cenabı Hakkın varlığa talakatli bir tercümanı, top yekün varlıkta okuyup değerlendirmek yararlanıp şükretmek için ona yüceler yücesinin ayrı bir lütfu ve armağanıdır. Bütün semalar ve ondaki aylar, güneşler, yıldızlar, bütün küreyi arz ve ondaki canlı cansız her varlık, hava, su, toprak, topraktaki değişik madenler, ağaçlar, Otlar, kuşlar, kurtlar, ovalar, obalar Ve her yanda türlenen güzellikler Türlenip herkesi büyüleyen renkler iç içe desenler Çeşitli tevden nameler Her bucakta duyulan sihirli şibeler, Yaratandan halifem dediği zata O'nun donanım ve konumunu işaretleyen birer tebeccüh ve iltifattır. Bütün bunları kendilerine has derinlikleriyle duyup hissedebilenler, aczlerinin çehrelerinde Rablerinin sonsuz kudretini okur. Fakru ihtiyaçlarının simalarında O'nun servet ve zenginliğinin eserlerini görür. Tefekkür ve şükür arası gelgitler yaşar. Sürekli marifetle soluklanır, Bir aşk-ü şevk çağlayanı gibi gürler, Sonra da yürür mihrabına, Ve yaratanı karşısında iki büklüm olur. Zamanla böyle bir ruh, Bir marifet ve muhabbet tiryakisi halini alır. Sever onu yürekten, Saygıyla anar andığı zaman. Gönlünde mamalaşır aşkı ı iştiyak, Dilinde içinden süzülüp gelen, Her biri bir kor iştiyak neşideleri, Lisanında varlığın özünden fışkıran hikmet şiirleri, Gözlerinde onun sonsuz güzelliğinin değişik dalga boyunda farklı tecellileri, Onu söyler her zaman bülbüller gibi şakıyarak, Onu mırıldanır nazmında nesrinde, bu onun hakkı diyerek ve bir ihsan eri edasıyla onu görüyor gibi olmanın mehafet ve mehabetiyle oturup kalkmaya durur. Hayret ve hayranlık duyarak. Duymalıdır da. Zira o bunları görecek, duyacak, seslendirecek kıvamda yaratılmıştır. O, zahir ve batın hasseleriyle yaratılanlar arasında bir farklılığın remsi, ...ve bir tebeccühün de işareti gibidir. O, yaratılışından itibaren sayılamayacak kadar irtifatlar görmüş. Meleklere mihrab olmuş. İsimler ufkunda müsemmai akdes muhavelesine ermiş. Emanet-i kübrayı yüklenmiş. Arzın imarına yürümüş. Orada ebediyet düşüncesiyle bir kere daha dirilmiş ahlak-ı ilahi ile tam tahalluk ederek safiyyullah ünvan ı celilini almış. Tabiatının gereği olarak bir kere sürçmüşse de iradesinin hakkını vererek hemen doğrulu vermiş. Emre itaatte inceliği ilk kavrayan olarak Rabbine karşı o muvakkat muhalefetini her zaman nedamet hisleri hatırlamış ve derinden derine inlemiş. Cennetten uzaklaşırken bile oraya dönüş kurallarını elinde sımsıkı tutmuş ve bütün düşme haybeti yaşayan bizler gibi kimselere doğrulup yoluna devam etme örneği olmuştur. Ufkunun karardığı günlerde bile o cennete, ebedi saadete ve ilahi cemali temaşaya namzet olduğu ümidini hiç mi hiç yitirmemiştir. Yitirmemiş ve elli türlü devrilme ihtimaline rağmen elinden geldiğince ayakta durmaya çalışmış ve hep Rabbine yürümüştür. Aslında bu, bütün müminlerin de kaderi, macerası, mecburi yolu, tabi güzergahı ve hakla münasebetleri çerçevesinde hayat hikayesidir. İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde ona saygılı olduğu, nimetlerine karşı şükürle mukabelede bulunduğu takdirde, gün gelir, başı gökler ötesi alemlere ulaşır, ruhanilerle aynı atmosferi paylaşır. İstidadı müsaitse gider meleklerle selamlaşır. Cennetül meva der ilerler. Ve mevsimi gelince yürür Sidretül müntehada ikamet. Eder.